Elhamdülillahi rabbil alemin ve la idvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebiyyina ve habibi kulubina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeinu emma ba'd Şimdi biz e, iman dersine devam ediyoruz. Bugün yeddinci derstir. İman kitabını 7. dersidir. Eee ihala imanın tanımındayız. İmanın tanımını yaptıktan sonra eee amelden eee imanın ilaqası ilişkisi nedir? Onun üzerinde duruyoruz. Dedik selefin yanında amel olmasa imanın olmazıdır. Amel olmasa iman kabul edilmiyor. Bu olmasa olmazdır. Bunu Selef alimleri iyi biliyorlardı. Ondan dolayı bunu üzerinde durmuşlar. Bu kişinin de ilakası, kişinin de ilişkisi çok önemlidir birbiriyle. Onun yanında biz ne yaptık? Delilleri söyledik. Şimdi kitap o sünnetten delil getiriyoruz. Resulullah'ın inancını, inancı da budur. Onu ispat için Ehl-i Sünnet'in inancı Resulullah'tan almış. Neye göre? Delillere göre. O delilleri biz sıralıyoruz. Şu anda hala ayetlerdeyiz. Ondan sonra hadislere geçeceğiz. Ondan sonra alimlerin sözüne geçeceğiz. Ehl-i Sünnet imamları, büyük imamlar Ehl-i Sünnet'in nasıl bu meselede icma edip noktayı koymuşlar. Biz bunları niye okuyoruz? Niye şey yapıyoruz? İman meselesinde kimin peşinden gettiğimizi bilelim bir cumhur ülema var bir de tek tük alim var ehl-i sünnet alimidir eyvallah ama muhalefet etmişse cumhura biz deriz kusura bakma biz ayağımızı sağlam zemine basıp sağlam eteği tutup sirat-i müsteqimin üzerinden cennetin kapısında kendimizi bulmak istiyoruz bu iş başka işe benzemez dur bakalım bu yolu da deneyelim değil çünkü gidişin dönüşü yoktur ki tin dönüş şansın yoktur. Sağlam yerden gideceğiz. Şimdi eee Tevbe suresi 112. ayetteyiz. Okuyun. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar işte o müminleri müjdele. Ne mutlu onlara. Evet, şimdi burada Dedik Tevbe 113.de Allahu Subhanahu Taala bu ayette ne buyuruyor? Bir sıfatlar sayıyor. Ondan sonra diyor işte bu müminleri müjdele. Demek ki mümin müjde alması için Allahu Teala burada müjde nedir? Allahu Taala'nın rızası. Rızası olduktan sonra ne olur? Ataştan kurtulup cennette yerleşirsin. Ebedi olarak. Ne mutlu Böyle bir hayat için biz yatırım yapıyoruz. Ebedi olarak cennette yerleşmek için onun için bu kadar biz araştırıyoruz, çaba gösteriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselenin üzerine durmuş, ashabı buları yaymışlar. Ondan sonra ihtilef çıkarken tabi'inler, etiba-ı tabi'inler, böğücü imamlar, dört imam bu meselenin üzerine yumruğunu masaya vurarak söylemişler ve yanlışlıkları kabul etmemişler. Yani bu meselede esneklik olsa bu kadar katı olmazdılar. Çünkü ayetler, hadisler bu yönde katıdır. Apaçıktır. Tevil şansı yoktur ama eee nasıl böyle demişler büyük alimler bir kısmı ona yani insan hayret ediyor. Ayet ana diyor et-taibun. Burada sıfatlar sayıyor Allah Teala. Şimdi Arapça ile Türkçe farklıdır. Cümle kuruluşu. Türkçe'de fiil fail en sonda geliyor. Fiil eee şey eee he Arapça'da şeydi. Pardon. Arapça'da en sonda gelir. E ondan önce gelir. Şimdi burada ne diyor Allah Teala? Et-taibun sıfatları sayıyoruz. Taib nedir? Tövbe edenler. Bu bir sıfattır. İnsan niye tövbe ediyor? Bir günah işler. O zaman mümin nasıl tövbe günah işler? İşlememesi lazım. Diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü insan oğlu Kulübni Adem hata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bütün Adem oğlu yanlış yapabilir. Yanlış yapmaya muarrzdır. Ve <gülüyor> hayrul <gülüyor> hatayin et-tewabun veya tewabin. Hata hata yapanların da en hayırlısı kimdir? Tevbe edendir. Hemen hatasının farkına varıp tevbe edenlerdir. O zaman mümin tevbe edebilir. Hazret Adem'den mümin var mıydı? Allah eliyle yarattı, cendruhünden üfledi hata yaptı. Allah'ın sözünü unuttu. Ne yaptı? Ağaçtan nehy yolundan ağaçtan şeytanın vesvesesiyle yedi. İşte bu bu bize de DNA'mızla gelmiş bize kadar. Bu adam oğlunun yapısında var. O zaman hepimiz hata yapabiliriz. Ama hata yapmamak hata yapmamak müşkület değil. Hatadan dönmemek müşkülettir. Hata yaptın hemen döneceksin. Onun için kim döndürür seni Allah-u Teala yemin ediyor. Neye? Nefsüllevvâme. Lâ uksimu bin nefsüllevvâme. Levvâme nefs nedir? Levm edilir kendisini. Bir hata yaptı ondan sonra parmağını ısırır. Niye böyle yaptım? Of diyer, ah diyer. Yapmasaydım kendisini terbiye eder. İşte bu nefsüllevvâmedir. Allah-u Teala buna yemin ediyor. Demek ki muminler hata yaparlar. Tevbe nedir? Tevbe Allah'tan istiğfar edip af dilemektir. Allah beni affet, tövbe ettim, bir daha dönmeyeceğim. Tövbenin şartları var biliyorsunuz. Bir daha dönmeyecek bu işe ve bütün gönlüyle yapacak. Eee ataşe atmış gibi nasıl insana ataş atsam kabul etmez. Böyle dönmeyecek. Eee ka nefsinin kararıyla bu işten vazgeçmesi lazım. Eee ne nedaamet bulması lazım. Bunlardan tövbe ettiği insan tövbesi silinir. Tövbesi senin anasından doğmuş gibi olur. 0. 0 günahsız mümin olur. Ama gerçek tövbe edeceğiz. Bir de şimdi bir şey var burada. Bir mesele daha var. Acaba tövbe ettim bir daha dönebilir misin? Bir daha aynı günahı işleyebilirsin. Evet, işleyebilir insan. Nefsine uyar. Bir de tövbe eder. Şeytan gelir diyor ya sen daha tövbe etme. Sen Allah'la alay ediyorsun. Allah Teala seni affetmez. Buna kanmayacaksın. 100 sefer yapsan 100 seferle tövbe edersin. Hadis de ne diyor? Allahu Teala diyor ki: Siz tövbe etmeseniz, benden özür dilemeseniz, istiğfar etmeseniz ben sizi götürüp yeni bir toplum yaradırım. Günah işleseler, tövbe etseler ben de affedirim onları. Anlatabildim mi? Allah tövbe edenleri sever. Onun için Hazreti Adem'i affetti. Yer indirdi nübüvvet verdi ona. Tövbe edenleri sever. Evet, et-taibun. Nadir tövbe edenler. Daima eğer günah işleseler tövbe ederler. Bu sefer mümine büyük günah zaten yakışmaz. Büyük musailetler zaten yakışmaz. Mümin ne yapar? Ufak tefek musaiyetlerden bahsediyoruz biz. Anlatabildim mi? Nefsine uyar yapar. Ha, yapabilir mi? Büyük büyük de yapabilir ama hemen anında döner, idrak eder kendisini istighfar eder sonra ne diyor ikinci sıfat el abidun nedir abidun ibadet edenler ibadet nedir Allah'ın sevdığı bütün fiillerdir kavl, fiil, inanç Allah hangisini seviyse, emretmişse onu yapsan, zaten sevse emretmiş olur, onu yaptın nedir bu Bu ibadettir. Abidun nedir? İbadetle tanınanlar. Anlatabildim mi? Yani bu adam marangozdur diyorsun. Adama baktığında marangozluk aklına gelir. Elbisesi, metrese kemerine takmış, kulağına kalemini koymuş. Marangozdur diyorsun. Berberi gördün, bir özel tipi var. Hocayı gördün, özel bir şapkası şey var, çulahu var, cübbesi var. Ha bu hocadır dersin. Abidun da abidleri gördün ibadet hatrına gelir. Allah Teala hatrına gelir. Ehli takvadiler. Abitli abidun abid sıfatını almışlar. Nasıl berber diyorsun? Bir marangoz'a berber diyemezsin. Çünkü o onda o sıfat yoktur. Abid ne nedir? İbadetleriyle meşhur olanlardır. Abidun ibadet. Bunu da yapanlar. Sonra ne diyor? Elhamidun. Hamid nedir? Neyden belli olurlar? Hamd etmeklerm. Her şeyde şükrediyorlar, hamd ediyorlar Allah'a. Yeni bir bir, bir insanla konuştum bir kuldan baktın. Adam her şeyde dilinden ne akıyor? Şükür, hamd Allah'a her şeyi yönlendirmek. Bu neyden bilinir? Hamit'len bilinir. Her şeyleri hamd şükürdendir. Es-saihun. Ne demiş orada? Oruç tutanlar. Oruç tutanlar. Oruç tutan bilinenler. Anlatabildim mi? Oruçtan bilinenler. Oruç, onların şeyleri olmuş. Onlardan biliniyorlar. Es-saihûn Saimûn El-kâ- Sonra ne diyor? El-râkiûne <gülüyor> s-sâcidûn. Bu da neye alamettir? Rüku yapıp sücüd. Bu da neyin alametidir? Namaz. Namazdan bilinenler. Her musulman namazdan bilinir. Ama bu neyden bilinir namazdan? Her musulman namaz kılar. Ama bunlar neyden bilinirler? Bu adamlar 24 saat 5 vakit camide eksik olmazlar. Bu adamı gördün buradan geçiyor anama saati geldi diyorsun. Çünkü bu adam camiye gidiyor. Bu neden bellidir. Ayrıca rakiun es-sacidun hem namazı hakkıyla ederler, hem sünnetlerini kılarlar, hem de evlerinde namaz kılarlar. Biliyorsunuz en faziletli namaz Resulullah diyor Farz haric, farz haric en faziletli namaz insanın evinde kıldığı namazdır. Yani camide ben sadece farz kılınır. Sünnetler evde kılınır. Neden? Çünkü farzı kılmak camide riya şeyidir. Bak bu adam çok rica namaz kılıyor. Ciddi evde kılacaksın. Kimse seni görmediğin yerde farzlarını. Ama bugün de büyük şehirlerde zordur bu. Sünnetleri evde kılacağız fazlaca. Bugün de bu evler zordur. Bugün de şeyler zordur eee camilerde e, evler uzaktır iş yerindesin camide sünnetini kılarsın ama asıl sünnet evde kılınır. Asıl sünnet camide kılınmaz evde kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev camiye yakın olduğu için her zaman sünnetten sonra tesbihatını yapıp dönüp evinde kılarmış. Evinde sünnetini kılıp farza direkt çıkarmış camiye. İşte devamlı gece gündüz gece namazı da dahil raki'un sâcidun söyle bir sıfat daha el amirun bil ma'rufi ve'n nâhun alil münkeri nedir bu eylire emredip kötülükten nehyeden bu dediği nedir çok önemli bir fiildir İslam bunu ne yapmış bazı alimler 6. rükündür İslam'ın şartleri 5'tir bu demiş 6. şartidir o kadar önemlidir çünkü Seyyidiyet kuntum khayr ummeten ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna al munkar siz ümmetlerin en hayırlısısınız çünkü sebep buur burada iyiliği emredip kötülüğü nehyediyorsunuz Anlatabildim mi? Kötülüğe ne yapıyorsunuz? Nehyediyorsunuz. Ondan dolayı siz en iyi ümmet siz. Onun için biz iyiliği emretmesek, kötülükten nehyetmesek iyi ümmetli şerefini hak etmemişiz. Nail olmarız o şerefe. Ondan dolayı Allah Teala burada müminlerin sifatından iyiliği emredip kötülükten nehy ederler. Eylgü nasıl emredeceğiz? Her zaman insanları teşvik ederiz. İşte bu güzel fiile. Ya gıybet yapan adama gıybet yapma, nemime yapanı nemime yapma, kötülük işleyen kötülüğü yapma diyeriz. Kötülüğü yapan adama da bu kötüdür deriz. Yapmamını namaz kılmayan, namaz kıl. Bu nedir? Bir münker, bir günah işliyor adam. O günahtan biz alık oluruz insanları. Bu adamla meşhur olan nasıl marangoz kulağında kalemi, eee metresi belinde, aa bu marangozdur. Ba adamı da görse, aa bu amir bil maruf ve ne'l münkerdir. Yani bu bir davetçidir, samimi davetçidir. Bununla tanınacak. Kimliği bu olacak müminin. Evet. Vel hafizuna li hududillah. Allah'ın sınırlarına ne olan? Muhafaza edenler, koruyanlar. Allah'ın sınırları nedir? Şimdi her kralın hadiste geçiyor bir sınırı var. Memleketin bir sınırı var. Orada da neler var? Muhafızlar var, hudud var. Orada polisleri var. Kimse kimseyi sınıra geçse yatsaktır. Allah Teala'nın da bir sınırları var. O sınırları nedir? Emirleri, nehiileri. Yani Allah'ın Şeriat. şeriatidir. Allah'ın şeriatı sınırıdır. Bu sınırı atmayacaksın. Şeriat'a uygun çabalayacaksın. Ne şeriat'a ters, ne şeriat'a aykırı bir mesele yapmayacaksın. Ne de ekleyeceksin. Şimdi kaç tane burada fiil saydır? Taibun 1. Abidun, Hamidun, Saihun, Rakiun, Amilun bil ma'ruf hududullah. 7 tane fil. Bunlar neyden olur? He? Bunlar kalıptan mı oluyor? oluyor? İtikatla mı oluyor? Hayır. İtikat tebi. İtikattan sonra neş tür bunlar? Amel es tür. Taibun nedir? Tövbe nasıl olur? Kalbin amelidir. Kalp ister onu, ameline döker. Abidun nedir? Ibadetten meçhlu. Ibadet ne ister? Hem dil ister, hem itikad ister, hem amel ister. Hamidun, şükretmek hem fiilden de olur, şükür çi şikildir bilirsiniz. Kalpte ve amelde. Kalpten şükür yetersizdir. Selef, selef alimleri kalpten şükrü sadece kabul etmiyorlar. Şükür amelden de olur. İ i̇fade edersin. Allah sana şük şükredersin. Dilden sadece şükür olmaz. Dilden olsa avam gibi çarparsın dijital olarak milyonlara yüz milyon kere şükür olsun yarabbi. E bu ne yazar? Yüz milyon mu yazar? Hayır. Şükür dilinden söylediğinin fiiline yapacaksın. Allah'a şükür etmek Allah'ın emirlerine nehirlerine uyacaksın. Sadece dilden değil. Yüz bin kere şükür olsun televizyonun karşısında günah işliyorsun. Neye şükrediyorsun sen? Olmaz. Şükür emelden olur. Sonra ne diyor? Sâihun oruç tutanlar, şoruç amelden olur. Ağzını burnunu tutursun, şehvetini tutuyorsun. Rakiun namaz kılıyorsun, ameldir. Âmirun bil ma'ruf nehyan al münker. Nedir bu? Emir bil ma'ruf dilden olur, eee bedenle olur. Sonra ne gelir? Muhafizun hududullah. Allah'ın hududun neyle muhafaza edersin? İmanın 3 esas temel meseleleriyle. İtikad dil ne? amel. Yeddi ten sıfat var. Allah ne diyor? Bu sıfatları yerine getirenler müminlerdir. Ve beşiril mu'minin. Yani de ve be ve beşiril mu'minin. Müminlere ne ver? Müjde, müjde ver. ver. Eğer bunları yapıyorsalar mümindiler. Müjde de nedir? Allah Teala'den müjde gelirken ne sayılır? Rızası. Rızası. Allah'ın rızası olmayınca ne olmaz? Cennete olmaz. Ve beşşiril muminin. Muminlere müjde ver. E bir tane gelse, ben muminim dese, ben cennete gireceğim ama ameli yok ise? Yahu yüz Allah-u Teala'ya inen. Ama Allah'ın emrine uyma. Sen ne biçim yani e, ben Allah-u Teala'nın emrine uymuşum diyeceksin. Yani bu bir ne oyneye benzer. Kelimenin içini boşaltıyorsun. Ama emirlere uymak lazım. Şimdi sen girdin eve oğluna. Ki sen onu yetiştirmişsin. Ona desen tak o otursa, otur kak sen ne dersin? Bu bana uymadı sözümü. Kızar mısın? Kızarsın ona. Neden? Ama o çocuk dese yo baba ben senin sözüne uyuyorum. Ama sözüne ne sen onun lafına mı inanırsın yoksa filine mi inanırsın? E fe keyfe rabbil alemi seni yaratmış. Seni yaratmış. He? Rızkını veriyor. Hayat veriyor sana. Sen ne diyorsun? Ben ya Rabbi seni iman ediyorum ama senin emirlerini, nehlerini kusura bakma yerine getirmiyorum. Ama ben de müminim, iman ediyorum. Hem de Allah'tan cennet isterim. Onun için Resulullah ne diyor? Akli, akli selim adam amel eder, Allah'ın mağfiretini bekler. Akli kıt adam, akılsız adam yende tam karşılığını şu anda Türkçe'de şey yapmıyorum. Ne de, ne yapar? Havasına uyup Allah'tan mağfireti temenni eder. Olmaz öyle bir şey. Amel işleyeceksin, ondan sonra Allahu Teala'dan mağfiret dileyeceksin. Amel işleyeceksin, ondan sonra Allah-u Teala'den mehfireti dinleyeceksin. Bu ayette arkadaşlar ap açuk, Allah-u Teala yedi sifat sayıyor. Bu yedi sifat ne diyor? Müminlerin sifatıdır. Onun için mümin olmak için amel şerttir. Amel olmasa iman olmaz. Evet, şimdi geçerim diğeri ayete. Hayır. Hayır. Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme içlerinde bir guruluk duymadan tam ta anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Evet. Bu meşhur bir ayettir. Her çeşmini ezberlemesi lazım, bilmesi lazım. Çünkü bu bizim için bir ana meseledir. Ana ölçüdür. Nisa 65. sure. Fe ve fele Rabbika Allah-u Teala o kadar önemli meseledir burada. Allah-u Teala kendi nefsine yemin ediyor. Ey Muhammed Rabbin hakkı için. Ne kadar Allah-u Teala şimdi biz Allah-u Teala biz mahluklar yaratandan başkaya kimseye, kimseye yemin edemeyiz. Biz yani Allah'a yemin ederiz yani de suçarız. Resulullah diyor yemin ediyorsan Allah-u Teala'ya yemin et. Yoksa süs. Eğer desen şerefimde şerefine yemin etten namusuma, yani oğlum hakkı için, babam hakkı için geçmişlerim hakkı için bu nedir? Küçük şirkidir. Büyük günahtır. Allah'tan başka yemin edilmez. Tevbe edeceksin. Allah-u Teala'dan mehfiret dileyeceksin. Yani Allah-u Teala'ya yemin edeceksin. Yemin kesmedi de nedir 3 tane nedir Vallahi Billahi Tillahi yani wa dam ba'tan ta'tan yemin olur onun haricinde yemin olmaz ama Allahu Teala kendisi yaratan olduğu için istese kendi nefsine yemin eder istese mahluklarına yemin eder serbesttir onun için Allahu Teala kendine yemin içmez ille çok önemli meselelerde ama mahluklarına da önemli meselelerde yerine göre yemin içer. Vadhuh. Duhha nedir? Kuşluk zamanı. Vel Asr. Bular bular hepsi nedir? Yemindir. Allah Teala yarattıklarına yemin ediyor. Ama burada mesele önemli olduğu için fele ve rabbika. Çok çetin, o dikkat çekici. Neymiş bu bakalım? La yu'minun Ey Muhammed, Rabb'in hakkı için iman etmiş olamazlar. Kim senin etrafındakiler. Mümin diye, Müslüman diye iddia edenler. Kim iddia ediyorsa ben Müslümanım şart koşuyor Rabb-ül Alamin. Bunları bunları yerine getirmese iman etmiş olamazlar. Bir bakarım nedir Allah Teala şart koşuyor. Hatta yuḥakkimūke fīmā <fîmâ> şajara <şacere> beynehum. Hatta seni hakem kılsalar kendi aralarında insan niye kendi aralarında hakem kırar? Bir müşkület olur. Aralarında diyor bir müşkület çıktığında bir ihtilaf olduğunda ey Muhammed Rabbina yemin ederim seni hakem kırmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani bizim aramızda bir ihtilaf çıktı ki sahabenin arasında gittiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah bizim aramızda ihtilaf çıktı, bir hakem kıldık seni. Bunu kabul etmeyince iman olmazdı. Biz de bugün de bize de geçerlidir bu. Aramızda bir ihtilaf çıktı. Dön mesak şeriat'a biz imanımız tamam değil. Allah'ın şeriatından başka bir şeriat'a dönsek mümin değiliz. Şura ne diyor Allah Teala? Bitmiyor. Şimdi bu kadar anladık, güzel. İhtilaf sıktı, şeriata döneceğiz. Bu da bitmiyor. Şeriatin, avamın bir güzel sözü var. Diyor, şeriatin kestiği barmak acımaz. Hakikaten çok diye oturmuş. Güzel bir şey. Gerçek şeriat barmak kezmez. Şeriat kesse, yen yani elini kese, yen yani kellesini keser. Ama laf olarak güzeldir. Yani bu bir meseldir, verilir. Diyor ne diyor? O da bir etmez diyor. Thumma Ondan sonra diyor sen verdiğin hükm, şeriatin verdiği hükmü yani ثُمَّ لَا يَجِدُونَ ف۪ي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا Bu da yetmez diyor. Hatta sen verdiğin hükmde, kendi nefislerinde bir harac, bir sıkıntı bulmadan yani gönül rızası ile onu kabul edip hükmü yararına değilse de onun teslim olmasıdır anlatabildim mi? Ne yapacak? Teslim olacak Allah'ın o hükmüne. O hükme teslim olduğunda o zaman iman etmiş olur. Şu pres kaldır kaldır. Evet. Ne diyor? Tes şey kabul etmen yetmez. Gönül rızasıyla kabul edeceksin ve teslimon teslima bütün gönlüyle bütün rızayla bütün azalarının istediğinle ne olacaksın şeriatın hükmüne teslim olacaksın o zaman eydi teslimiyet nereden olur kalp canı olur bu itikattır kavıldan olur dilden teslimiyetmen evet, şeriat'a teslim olurum diyeceksin sonra neyden olur amelden olur şeriat dili sana yapmını yapmamını değil mi Yapmada duruyorsun. Amelden duruyorsun. Yoksa sen istiyorsun yaparsın. Duruyorsun bu emeldir. Yendi yap diyor, yapıyorsun. Şeriat diyor bunu yap, yapıyorsun. Ameldir. Demek ki im, amel nedir? İmandan o imanın olmasa olmazıdır. Bu da apaçık ayettir. Apaçık ayettir. Burada bu ayetten de ne çıkıyor? Başka bir şey çıkıyor. O da nedir? Bütün şeyle biz döneceğiz Resulullah'a şeriat'a Resulullah'ın getirdiği şeriat'a döneceğiz. Resulullah'ın şer'inden haric bir şer'i biz kabul etmiyoruz. Ondan haric bir hüküm kabul etmiyoruz. Resulullah demişse burada dur duracağız. Bunu devam ett edeceğiz. Noktayı koymuşsa koyacağız. Vürcül var ise vürcülü biz devam edeceğiz. Resulullah ne demişse biz onu yapacağız. Resulullah demişse <gülüyor> Sabbah 10 kere deyin la ilaha illallah wahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şey şey yuhyi ve yumiit ve hu ala kulli şey şey kadir. Mesela bunu demiş sabah akşam duasında 10 kere deyin. Biz 11 yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Ama güzel bir şey, bakın aynen metni Resulullah demiş 10 de yapma 11 yap. Güzel bir şey. Hayır. Bu akıldan değil. Resulullah madem noktayı koymuş koyacağız. 9 da yapamayız. Ya siz 10 demeyin 9 deyin. Bunu yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Bidate düşeriz. Resulullah'a muhalefete düşeriz. Sabah namazını nasıl 3 saat kılamayız? 4 düşat kılamayız? E güzel bir şeydir. Resulullahçi demişse bırak ben 4 kılayım daha iyidir. Fazla bir şeydir. Yapamayız. Biz nerede duracağız? İşte Allah'ın hududu, sınırları budur. Sınır çekilmiş, sınırda duracağız. Bu iş o kadar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 Kitaba ve peygamberlere iman eder, sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere verir. Namazı kılar, zekatı verir. Antlaşma yaptıkları zaman antlaşmaları yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler işte doğru olanlar onlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır. Evet. Bu da Bakara 177. ayet. Bu da harika bir ayet. Her ayetler gibi tabii ama bu mesele ile ilgili açık açık burada Allah Teala aynen amelleri sayıyor. Bular imandır diyor. Ne diyor? Leysel bir. <gülüyor> Leysel birr en tuvvü vecûhekum. Diyor ki eğilmek sağa sola yüzünüzü çevirmek değil. Yani önce de Beytül Makdis'e çevirdiniz yönünü, sonra Kâbe geldi, oraya çevirdiniz yönünü. Bu sadece değil. He? Nedir? Bir şimdi alay ediyorlar şey Yahudiler. Eee Müslümanlardan alay ediyorlar. İşte bir kıblediler Beytül Makdis'e kılıyorlar. Ondan sonra şey kullar. Aslında Allah Teala diyor sadece bu ilk değil. Anlatabildim mi? Beytül Makdis'e çevirmek önemli değil. Kâbe'yele de çevirmek önemli değil. Allah emretmişse hangi tarafa o tarafa çevrilsin. Ama asıl eylik nedir? Men âmane billâh. Allah'a iman etti. Allah'a nasıl iman edilir? Aynen itikatla, kavlâ, amelle. Anlatabildim mi? Sora ne diyor? "Vel yevmul âhir." Ahiret gününe iman etti ve, ve melekati meleklerine ve kutubi ve el kitabi vel ve nabiin nebilerina ve atal mal ala hubbihi zawi'l-qurbah malı da malının zekatını sadakasını verdi neyle verir amel de verir kime verdi zawi'l-qurbah yakun bizde sadakan var ise önce gidip uzaktaki bir fakir aramazsın önce kendi evindeki fakiri ararsın Kardeşin var, dayının oğlu var, amcanın oğlu var, akrabaları var. Onları gözlersin. Herkes şey kendi fakirinden mesuldür. El akrabun aula bil ma'ruf kaidedir bu fıkhta. Yakınlar marufa daha evledir. Verme, onlara bakmak. Ve yetama ve masakin. Yetimlere ve miskinlere ve ibn es-sabil ve sâilin ve fir riqab. Bunlara da saymıştığı geçen ders buları zekatın olduğu şeylere sınıflarına. Şura ne diyor? Vakame salate namazı ikamet etti. Namazı kıyamet etmek nedir dedik? Yerinde zamanında sünnetiyle şeyleriyle kılacak. Hakkıyla. Ve ata zekat zekatını verdi. Vel mufuna bi ahdihim iza ahdu söz verdiklerinde adak tuttuklarında yerleri sözlerinde duran vasabirina <gülüyor> <gülüyor> bunlar hepsi neyden olur amelden olur. Vasabirina fil ba'sa'i ve'z-zara'i. Ve hinel ba'si sabredenler. Kötü, iyi, acı günlerde. Neyden olur bu? Amelden olur. Sabır neyden olur? Dilden olmaz. Kalp temennisi de olmaz. Amelden olur. Yani sen elin altında bir sulumar var. Şansın da var onu yürüteceksin. Ama haramdır diye yürütmüyorsun. Bu sabır değil mi? Sabırdır. Elin altında var. Sen zineye düşebilirsin. Ama sabrediyorsun. Yüz bin şey var. Bunlar sabır hepsine ister. Amel kendini tutuyorsun. Sonra ne diyor? Allah-u Teala. Ula'ikellezine sadakû. Bunları yapan işte sadıktır. Bunları yapan nedir? Sadıktır. Gerçek mümindir. Ve ulaihekumul muttaqun. Onlar da hakkıyla Allah'tan korkup korkanlardır. Allah'la kendi arasına şey Allah'la eee kendileriyle Allah'ın gazabının arasına ne koyuyorlar? Seset. Set koyuyorlar. Bunlar muttaki'dir. Hani senin setdin senin bakalım iddia ediyorsun diyorsun iman sadece kalptedir ya yani dildedir. Set dinledir. Nasıl bir set koyacaksın sen şeyler? Sen nedir? Ehli sünnete göre ameldir. Amel olmadan set nasıl olur? İmkanı var mı? İmkanı yoktur. Asıl set nedir? Ameldir işte. Allah Teala saydı. Burada bir sürü salih ameller var. Onları işleyen ne diyor Rabb-ül âlemin? Ulâika'l-lezîne <gülüyor> sadıkû. İşte bunlar sadıktılar. Yok ben iman ettim. 100.000 kere tövbe ya Rabbi. Olur mu ya? erçek iman ameli rezehsin ameli ortaya koyacaksın Allah Teala çünkü dur ulaike lladine sadiku onlar sadıklar bunlar sa, sa, sa, sadakat gösterdiler bunlar hakkıyla eee sözlerini yerlerine getirdiler sonra ne diyor ulaike hum muttaqin ulaihe hum muttaqun bunlar işte Allah'tan korkanlardılar Allah'la azabın arasındaki, kendileriyle azabın arasındaki bir set çektiler. Evet, devam ediyoruz şimdi. Eee aynı. Evet, dipnotu. Dipnot hangisinde var? Evet, oku dipnotu bakın. İmam Hafız İbn Battah el İbanatul Kubra isimli kıymetli eserinin 2. cilt 771. sayfasında bu ayet-i kerime hakkında şöyle der: Allah-u Teala yüce kitabının pek çok ayetinde imanın ancak amelle ve farzları kalpler ve organlar yoluyla eda etmekle sahih olacağını haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bunu açıklamış, şerh etmiş ve ümmetini öğretmiştir. İmanın amel olduğu ve amelin imandan bir parça olduğu hususu Allah-u Teala'nın kitabında söylediği ve bize öğrettiği şeylerden biridir. Bakara suresinde söylediği şey ve 177. ayeti zikretti. İbn-i Battas sonra şöyle der. Bu ayeti kerime söz, amel ve ihlas yönünden imanın vasıflarını ve şartlarını sıraladı. Ebu Zer peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanı sorunca ona bu ayeti okudu. <gülüyor> yani İbn Battah bizim bel kemiğimizdir akidede. El İbane kitabu var. O İbane kitabı bizim Ehl-i Sünnet'in akidede yani bel kemiğidir. Nasıl Buhari bizim hadiste eee en önemli kitaplarımızdandır. İbane de en önemli kitaplardan birisidir. İbane nedir? İbane de sahabeden tabi'inden, etba'u tabi'inden böyük alimlerden senetle gelen itikadlı sözler kitabıdır. Senetle gelen yani sağlam bir zincirle gelen imamlar ne demişler? İşte o konuda da bizim dediğimizi eee diyor ki biz oradan almışık söylüyoruz. Biz cebimizden bir şey getirmemişiz. Biz ilmimizi nereden almışız? İmamlardan. İmamlar da imamlardan, imamlar da imamlardan, büyükler de büyüklerden nereye varmış? Sahabeden, Resulullah'tan. Resulullah da nereden almış? Cibril Aleyhisselam. Cibril de Aleyhisselam da Allahu Teala'dan almış. Yani bizim imanımız Allahu Teala'nın istediği imandır. Onun için biz her zaman derslerimizde iddialı konuşuyoruz. Ne diyoruz? Bir sahabe dersimize gelse yabancılık çekmez. Çünkü biz ne kelam, ne edebiyet, ne felsefe, ne bir şey eklememişiz. Biz ne, ne demişiz? Resulullah'ın verdiği itikadı okuyoruz. Ha olabilir şöyle yabancılık çeker. Dilimizden anlamaz. Yani de edebiyetimizden anlamaz. Yoksa anlam olarak yüzde yüz aynendir elhamdülillah. Bize ne bize dese ya çok iddialı konuşuyorsunuz. Evet deriz. Yumruğumuzla vururuz masaya ve evet iddialı konuşuruz. Çünkü elimizde belli, senedi belli, zinciri belli. Nereden gelmiş, nereye? Olduğu gibi almışız. Kur'an nasıl olduğu gibi elimize gelmiş? Şeriat da olduğu gibi elimize gelmiş. Sünnet, Resulullah'ın sünneti de olduğu gibi elimizdedir. Her şey bizim elimizdedir. Kur'an nasıl diyoruz bir harfi bir fethası kesresi olmamış. Kur'an elimizdedir eksik yoktur içinde. Hadiste yoktur eksik içinde. Şeriat da Allah Teala muhafaza etmiş. Ne diyor? İnne enzelnâ inna nahnu enzelnâ zikre ve innâ lehu lahafizun. Biz zikri indirdik, biz de ona muhafaza et, ederiz. Burada zikir alimler diyorlar sadece Kur'an-ı Kerim değil. Şeriat'tır. Kur'an'dır, sünnettir, Allah'ın hükümleridir. Zaten Kur'an sünnet dedin, şeriat ortaya çıkıyor. Allah sadece Kur'an'ı kuyen mi muhafaza etmemiş, sünneti de muhafaza etmiş. Bir tane kakar diğer bize redd olmak için, diğer e, sünnette bir sürü ha zayıf hadisler var. Bu nasıl muhafaza? Evet diyoruz muhafaza, çünkü bak sen diyorsun zayıf hadisler var. Nereden bildiğin zayıf hadisler var? Demek ki elhamdülillah alimler zayıf hadisleri ayırmış. Zayıf hadis diye bir şey yoktur. Yani var da uyduruk hadisler de var ama adı uyduruk hadis. Zayıfın daha zayıf, sahihin de sahih. Demek ki alimler bunları bizim eskiden nelerimiz nasıl pirinci yeterken bile pişirmeden önce tepsiyle ayırırdı taşlarını, vır zıvırlarını. Aynen öyle ayırmışlar. Biliyorsunuz o meseleyi. Harun Reşid bir zındığı getirip başını vuracak. Harun Reşid halifedir, sağlam bir halifedir. O zındığın öldürülmesinin şeyini yaşamak istiyor. İmanının, şuurunu yaşamak istiyor. O zındığın ölmesi şeriatın emridir. O zındık ta zındıktır tabii. Ad üzerinde dir. Nasıl halifeni Müslümanların halifesine eee şey yapsın, eee acı versin? Ya halife dedi, sen beni öldürsen ne olur? Ben 1000 tane hadis dedi sizin kitaplarınıza soktum. Sen beni öldürsen o soktuğum hadisler ne yapacaksın? Ne dedi? Harun Raşid hem mümindir hem alimdir. Alim mümin olmasaydı bulut bulut geçiyor. Bağdat'ın üzerinden durmuyor, yağmıyor. Diyor git buluta diyor nerede yağarsan yağ senin haracın bana gelir. Yani İslam devleti o kadar büyüktür. Yağmur nerede yaksa onun zekatı gelir halife için. Bu ülke sahip olan adamı mümindir. Ne diyor? Diyor bunun kafasını buzındıkın diyor. Senin yaptığın işler için Sufyanlar, büyük alimler yaşasın. Sufyanlar, hadisçiler o zamanda. Diyor ki hamuru e, kılı hamurdan nasıl çek çe çekersin? Öyle zayıf hadisleri, uyduruk hadisleri se senin böyle temizlersin. Bak kılı hamurdan nasıl çekersin. Hatta örnek verdiği örnek bile basıt değil fıkıh var içinde. Çünkü kıl biliyorsunuz saç teli. Kıl öyle bir şeydir ki hiçbir şey ona yapışmaz. Hiçbir şey yapışmaz ona. Hamur da öyle bir şeydir ki neye tutsan yapışır hamur. Hamur her şeye yapışır. Cama bile yapışır. En şey yere düz yere yapışır. Cam olsa bile yapışır. Ama kıla yapışmaz. Kılı hamurdan çekerken kendisiyle hamur alır mı? Almaz. Alimler zayıfları temizlerken hiç olur mu? Yanlışlıkla bir zayıf, sahih hadisi de zayıfların yanlattılar. Olmaz. İmkanı yoktur. Çünkü hakkın üzerinde ne var? Halawa var. Nür var. Hak her zaman bellidir, ayrıdır. Onun için elimizde olan şu anda sahih kitaplar var, hadisler var, zayıf hadisler var. Adı üzerinde işte zayıf diyoruz, zayıf diyoruz, mavzu diyoruz. Nereden bildik zayıf mavzudur? Allah bu dini kurmuş, itikat da bu dinin içindedir. Selefi Salihinin, Resulullah'ın itikadı şu anda elimizdedir. O neden amel etmek zorundayız? İtikatta da, buradan size bir müjde vereyim, itikatta da Zerre hecer ne yoktur ihtilaf yoktur. İtikatta ihtilaf nedir? Niqbettir. Gazaptır, azaptır. Hiç yoktur ihtlafta. Ha, ufak tefek var. Allahu Teala Rabbini kıyam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslami ilahlar Rabbini gördü mü, görmedi? Ufak tefek ihtilaflar var. O da ana meselesi den değil. Ufak çok cüzi meselelerdedir. Ama ana meselesiyle itikatte ihtilaf yoktur. Neden? İhtikatte ihtilaf olurken Resulullah noktayı koyuyordu. Ama aynen şeyi maalesef fıkıhta yaşayamıyoruz. Fıkıh esnek bir meseledir. Fıkıhta ihtilaf var. Resulullah zamanında da olmuş fıkıhta ihtilaf. Sahabeler ihtilaf etmiş. Resulullah ki tarafı da ikan etmiş birçok olayda. Onun için Resulullah'tan sonra İbni Abbas bir türlü fetva veriyordu. İbn-i Ümer bir türlü veriyordu. Ee, İbn-i Mesud bir türlü veriyordu. Bazı meselelerde. O da değil ki biri, Ş biri Şam'a, biri Halep'e götürüyordu. Hayır. Ana cizgide yine ihtilaf yoktur. Ne de var? Ufak tefek meselelerde ihtilaf var. Ama biraz fazladır. O ihtilaf de alimler diyorlar ki fıkıhta bu ihtilaf bir rahmettir. Bu ihtilaf fıkıhta bir rahmettir. Çünkü bizim dinimiz dünyanın sonuna kadar devam eden bir dindir. Esnek olması lazım. Eskiden şeriatler çok katıdır biliyorsunuz. Hazreti Musa şeriatı, Hazreti Musa'dan gelen sonra gelen bütün peygamberlerin şeriatı. Onun için bazı peygamber gelirdi, yasak koyurdu. Bazı peygamber gelirdi, yasak kaldırırdı. Aynen Musa'nın şeriatinde. Hazreti İsa'nın hakeze. Ama bizim şeriatimizde peygamberler gelmeyecek. Esneklik var. 1400 senedir devam ediyor kıyamete kadar da devam edecek ne sayasında? bu esniklikler sayasında katı değil nukhtayı çok meselede fıkıhta koyulmamış bu bir rahmettir anlatabildim mi? çünkü insanların yapısı, zamanı, mekanı hepsi ayrı ayrıdır onun için sahabe de ihtilaf etmiştir sahabe zamanında dört 14 mezhep okudur belki on dört mezhep, cidin dört mezhep, kırk dört mezhep vardır bazı meselede yanlış anlaşılmasın sözüm Onun için ana çizgide bütün alimler ne diler? Akidede Resulullah'a uymuşsa da fıkıhta da Resulullah'a uymuş. Bunun adını istersen dersin akidede selefiyseler fıkıhta da selefidirler. Anlatabildim mi? Dört mezhep imamı da fıkıhta selefidir, akidede de selefidirler. Ondan sonra gelenler bu itikadı bozu bu fıkhı bozmuşlar taassupla aşırı şeylerle mezhebe katanlar da bu güzelliğini bozmaz alimlerin. Sen şimdi Abu Hanife'den gelen soran mutaassibler bu mutaassibleri eee mutaassup ettirdikleri için sen diyebilir misin? Abu Hanife yanlıştır bu konuda. Abu Hanife'nin ne kebahati var? Gelenler sonradan bu hatayı işlemişler. Onun için başına hırdı çesebatmazsın. ilaç verirsin. İlacı da nedir? O fanatik dersin, taassupçı dersin, cahil dersin, onları itibar almazsın. Dönersin her zaman ana mezhebe. Onun için dört mezheb imamı akidede de, fıkıhta da selefidir. Böyle de devam etmiş. Bir günde ana cizgisiyle ehl-i sünnet dedik, fıkıhta selefidiler. Ehl-i sünneti de dört mezheb temsil ediyor. Hiçbir alim yer üzerinde getiremezsin bir güne kadar. Desin ben me dört mezhebe okumadan ilim sahibi oldum. Yen de ben dört mezhebe itibar etmiyorum. Hemen diyerler sen sapmışsın. Ehl-i sünnet çizgisinde. Yoktur böyle bir şey. İmkanı da yoktur olsun. Onun için arkadaşlar itikatte de fıkıhta da dört imam selefidir. Ve biz de itikadımızı o 4 imam ışığında sahabeden gelmiş, 4 imamda sıkışmış, ondan sonra bize bir de aydınlanmış gelmiş. Fıkıh de öyledir. 4 mezhebin fıkhi Resulullah'ın fıkkını temsil ediyor. 4 mezhebe de selefi diyeceğiz. Resulullah'a uymuş diyeceğiz. Onun için 4 mezhep bugün de gelse, itikatta dedir bir sahabe gelse bizim ihtilaf bulmaz. Fıkıh'ta da gelse anlatabildim mi? Zenne der ama doğru ben fıkıhçılar diyorum. Demiyorum taassupçular. Herkes kendisine göre benim sözümü yolunlamasın. Mesela oturmuş Türkiye'de yan oturmuş Afganistan'da yan oturmuş bilmem Fas'ta demesin benim yürüme göre bu Abdullah Hoca'nın sözü doğru değil. Biz ehli sünnetten bahsediyoruz. Anlatabildim mi? E, kitaplarından bahsederiz. Yaşadığı cahilliklerden bahsetmiyoruz. Olabilir benim bir günde ülkemde Hanefi diyorlar ama Hanefi fıkhını çok alim bilmez. Belki Hanefi fıkhını geçen güne kadar biliriz biz Türkiye'ye tercüme olmamıştı Hanefi fıkhının birçok kaynağı. Ne biçim Hanefi iddia edilir? İlle ki bir tane Arapça bilecek. Arapça kaynaklarından Hanefi fıkhını okuyacak. Ondan dolayı iddia edebilir diğer bir Hanefi. Onun için sahaba bile Ehl-i Sünnet fıkhi derslerine gelse bile yabancılık çekmez. Zanneder kendisini Mekke'de İbn Hakiki bak hakiki mezhepler arasında zanneder kendisini Mekke'deki İbn Abbas'tan İbn Ömer'in ihtilafı gibi. İbn Mes'ud'un Kufa'daki ihtilafi gibi. Onun için bizim dinimizde bizi kimse şüphete düşüremez. Bizim dinimiz başka Dine benzemez. Başka fırkaya da benzemez. Ehl-i sünnet itikatte, fıkıhta Resulullah'ın çizgisindedir. Ama Resulullah'ın çizgisi fıkhi meselelerde rahmeta çok koymuş. Evet. Bu ayetlerden onun için biz bu imamlara ehl-i sünnet olarak uymuşuz. Dersi bitirmeden önce bir ayette okuyalım. Muhakkak ki müminler felaha erdiler. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekat'ı ifa ederler. Mahrem yerlerini eşleri ve cariyeleri hariç korurlar. Bundan dolayı da kınanmazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar haddi aşanlar işte onlardır. O müminler üzerlerindeki emaneti gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar namazlarını vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar. İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Yani bu ayetin önünde sadece Allahu Ekber diyeceksin. Allahu Ekber. Neye göre? Yani apaçuk, Allah-u Teala burada müminlerin nasıl cenneti alabileceklerini apaçuk diyor. Bu da nedir? Meşhur olan? Mümin Suresi'nin 1. ayetinden vasay ila sonuna kadar tebihe böyle gider. Biz burada 11 ayetini almış müellif. Ne diyor? Kat aflahul mu'minun. Ne diyor Türkçesinde? Muhakkak ki müminler huşu içindedirler. Şey muhakkak ki müminler felaherdiler. Kat aflahul mu'minun. Müminler müjdedir burada. Resulullah müjde veriyor. Diyor müminler felahirmişler. Felah nedir? Kurtuluş. Kurtuluş. Allah'ın rızasını kazanıblar cennete girmişler. Müminler. Eyvallah. Ne diyor Allah Teala diğer ayette? Ve kana hakkan aleyna nasr'ul mu'minin. Biz müminlerin zafere kav kavuşmaları bizim üzerimizde bir haktır söz vermişiz. Bunu yerine getireceğiz ayette diyor. Ama bugün de bakıyoruz biz Zaferle kavuşulmuyoruz. Düşman üzerimize galip gelmiş. Demek ki biz hakiki mümin değiliz ki Allah'ın sözü yerine gelsin. Allah'ın sözü yerine gelmek için hakiki mümin olacağız. Burada da Allah Teala ne diyor? Müminler zaferle kavuşulmuş. Ondan sonra müminlerin sıfatlarını söylüyor Rabbil Alemin. Bakarım bu sıfatlar nedir? Bular olsa zaferle kavuşmuşuz. Allah'ın rızasını alıp cennetini kazanmışız. Ne diyor? ellezine <gülüyor> hum fi salatihim khashiun Onlar ki namazlarında huşu içindediler. Huşu nedir? Allah korkusu. He? Allah korkusu. E Namaz kılırken sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Bu nedir? Huşu'tur. Bu nedir? Huş'uttur. Huşu nedir? Namazı kılarken sanki Rabbül Alemin seni görüyor. Nasıl kılarsın? Kalbin huzuruyla. Kalbin her yerde haşietir. Rabbül Alemin seni görüyor. Nasıl elini kaldırırsın? Okuduğun sözlerin anlamını biliyorsun. Bu huş'uttur. Yok gösterişli namaz. Ne namaz? Allah rızası için Allah seni görüyor haşe namaz. Vallazihum <gülüyor> anil lğv mu'ridun. Lğu nedir? Mufessirler diyorlar lğu bütün yaramayan işler. Söz, amel, bütün yaramayan Allah sevmediği işler lğudur. Ne diler müminler mu'ridun? Bulardan uzakdılar, üst çevirirler bulara. Yani biri sağa gidiyorsa bunlar sola giderler. Yani Kaç derece var aralarında? 180 derece var. Kötülükle leğü den. Müminlerin arasında yol ayrılığı var. Bitişmezler. Tam ters yola gidiyorlar. Biri doğuya gidiyor, biri batıya gidiyor. Buluşma şansları var mı? Yok. Bir de buluşma şansları değil. Ciddik de uzaklaşıyorlar birbirlerinden. Mümin, günahlardan öyle olması lazım. Sonra ne diyor? Ne diyor? والذين هم للزكاه فاعلون zekatlarını verirler üzerlerinde olduğu mal hakkını Allah'ın emrettiği gibi çıkartırlar sonra ne diyor valladine hum lifurujihim hafizun ne demiş mahrem yerlerini eşleri ve cariyeleri hariç korurlar yani mahrem yerlerini dedin netis şehvetlerini ne yaparlar Forged. Muhafaza ederler kurullar neden harama düşmekten? He? Ha? Furujihim hafidun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Aymanuhum, fehum gayr gayr fehum gayr malumun. Malumun. Cendi hanımlarıyla, yendi cendi cariyeleriyle. Şu anda cariye yoktur. Cendi hanımıyla Onun haricinde mahrem yerini kuruman lazım. Mümin yani ne gözü, ne kulağı, ne organı mahrem şeye karışmaması lazım. Bu nereden olur? Amelden olur. Sonra Allah Teala burada bir ek bırakıyor. Fe men ittaqa vara zalika fa ulaike humul adun. Kim bunun haricinde bir şey eee yaparsa Onlar hadun dular. Adun nedir? 11'dan. Aşan. 11'danlardır. Yani Allah'ın haddini aşmış. Yani yan cariyen, yan hanımın, halalın haricinde senin için bütün kadınlar bir nevi yasaktır. 11 mezacaksın. Buradan alimler neyi çıkartıyorlar biliyorsunuz İmam Şafii'nin meşhur sözü? Eee şeyin haram olduğu. Eee eee Evet yani insan kendi eee şeyle eee he istimnani haram ediyorlar. İstimnani haram çıkartıyorlar. Evet. Sonra ne diyor? Valladine <gülüyor> hum li emanatihim ve ahdihim raun. Emanetlerine ve verdikleri sözlerine ne diler? Riyayet edenlerdir. Emanet nedir? Burada çeşitli türlü emanet var. Birisi Allah Teala sana verilmiş organlarını bu emanettir sana. Bunlara mukayet olursun. Sağa solda haramda kullanmazsın. Yendi emanet sana maddi fiili olarak bir tane sana bir emanet verir. Mümin olarak sen ona mukayet olursun. Muhafaza edersin. Ve ahdiyim verdikleri sözlerde ister Allah'a ister insana verdiği sözlerde münat ederler. Soru ne diyor? Valladinehum ala salatihim yuhafizun namazlarına muhafaza ederler. Birincide neyle başladı? Namazlarında haşiyettiler. Sonuçta sıfatlarında da namazla bitirdi. Namaz ne kadar önemli bir şeydir? Namaz dinin neyidir? Direğidir. Olmasa olmazıdır. Ondan dolayı namazlarına muhafaza ederler. Zamanında, mekanında sünnetiyle kılarlar. Birinci huşu ile kılarlar. Sanki Yani riya eden kılmazlar namazdan. Allah Teala'nın karşısındadılar. Allah Teala onları görüyor diye kılarlar. İkincisinde muhafaza ederler. Sünnete göre kılarlar. Zamanında, mekânında Resulullah'ın namazını canlandırırlar. Bu şarttır müminde. Yok bizim bugündeki namazlarımız gibi. Biliyorsunuz hadisi. Müsi salatu. Bitene geliyor Resulullah camide oturmuş. Bir sahabi geliyor, çürüç ad-tehiyyetil mescid kılıyor. Geliyor, Resulullah'a salam veriyor, oturuyor. Resulullah diyor, git dön, namaz kıl, kılmadın sen. Bir de gidip kılıyor, geliyor. Bir de salam veriyor. Resulullah diyor, git dön, namaz kılmadın sen. Üçüncü de, ya Resulullah diyor, bu kadar biliyorum, başka kılamıyorum. Resulullah diyor, işte namaz kılarken böyle tekbir getirirsin, elhamdülük okursun, bir sure okursun, Ruk'a gidersin, 3 sefer Subhanarabbil Azim. Hakkıyla getirsin. Kemiklerin istikrar ettiğine kadar kalkarsın. Namaz nasıl kılınır? Öyle öğretiyor ona. Bugün de bizimkiler acele kılınıyor. Eee, hakkına riayet edilmiyor. Bular hepsi nedir? Yanlış namazlardır. Evet. Biz muhafaza etmek için Resulullah'ın namazını göre kılacağız. Burada Resulullah müminler felaha ermiş. Allah'ın rızasını kazanmış. Ne, neymiş sıfatları? Bularmış. Namazlarında huşu ederler. Çötülükten uzakdılar. Zekatlarını verirler. Mahrem yerlerine zinaye şeye düşmezler. Ondan sonra emanetlerine, sözlerine, namazlarına da mukayyet oldular. Allah Teala tekit etmek için bir de dönüp ayetin sonuna ne diyor? Ulaihumul <gülüyor> varisun. Bunlar nedir? Varis. varis olanlardır. Neyi varis ediyorlar ya? Kimden para kalmış? Hayır. Şöyle ne diyor Rabb-ül Alemin? "Ellazina yeresun <gülüyor> el firdevse." Firdevsi alırlar. Firdevsi kazanırlar. Varis varis bu da veraset nedir? Yani haktır. Şimdi varisun nedir? nasıl bir bir miras kalsa bir miras kalsa kimse diyebilir mi o miras sen hakkın değil ya miras benim babamdan ya yani amcamdan hak olarak şeriatin hakkıyla ben mirasçısıyım değil mi bunu adet örf şeriat bütün semavi şeriatlerde de bu miras bunundur derler ha Allah Teala burada ne diyor hak hak hak oldukları için yani ulae ellazina yeresun el firdusa Firdaus'u miras olarak alırlar. Yani firdaus onlar için haktır. Anlatabildim mi? Kimse diyemez. Yani bir kimse minnetten vermiş ona. Kendi haklarıyla almışlar onu. Haklarıdır o firdaus. E firdaus neredir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan cenneti sorarsanız firdaus ile aleyhi sorun. O cennetin en zirvetindedir. En üst derecesidir. Firdaws'un da sakfı Rahman'ın arşıdır diyor. Allah'a en yakın olan mekandır. Kimin yeridir o? Nebiler, salihler, şuhadalar, sıddıkların yeridir. Ne güzel bir yer değil mi? Firdaws. Cennetin zirvesi. Oraya kim alır? Müminler alır. Bu da yetmiyor. Diyor: "Hun fiha halidun." Yani şimdi sen miras alsan ne kadar miras alsan dünya parası biter. Ama ne diyor Allah-u Teala? هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Kalıcıdılar. Bitmeyecek. Sonuna kadar. Ebedi. Ha? Nedir? O firdaus da kalıcıdılar. Ve bu da neye dalalet ediyor? İmanın sıfatlarına. İman Sıfatları nedir dedi kardeşler? 3'tür. İtikad, kavl, amel. Bu 3 parçayı bir araya getir, şer'i iman olur. Ne olur? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu üçünü bir araya getirmesen bu kelimenin içi boşalır, anlamı kalmaz. He? İslam dini olmaz. Bu üçü bir araya gelmeden İslam dini olmaz. İlerideki derste diğer ayetlere de devam edeceğiz. Resul'un hadislerine de devam edeceğiz. Ondan sonra sahabe ve alimlerin sözüne devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar yeter. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala seyyidil merselin.